Keyfe, neydi? ''Keyfe nükellimu men kâne fil mehd-i sabiyyâ'' yani, ''Keyfe nükellimu men kâne fil mehd-i sabiyyâ'' Mehit kelimesi ile ilgili Beşikte çocuk durumda olan, küçük bir çocuk durumda olan birisiyle nasıl konuşacağız? Yani Beşikteki bir çocukla nasıl konuşacağız diyor. Oradaki fil mehd neyse, buradaki de o. Yani şimdi biliyorsunuz ayetler birbirlerini açıklar. Bu mehde yüksek bir yerde diye anlamı verilemez.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 O mektup sahte olsa, o kişi o ülkenin ilçisi olarak göreve başlatılabilir mi? Yani O mektup öyle bir mektup olmalı ki o ülke dışında başka yer tarafından düzenlenememeli. Sahte olma ihtimaline karşılık da ilki cumhurbaşkanı huzuruna çıkana kadar onunla ilgili araştırmalar yapılıyor. Sahte olmadığı kanaatine varılınca Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunuyor. O güven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 talakla ilgili sahih hadislerinden hiç bir tanesi yok. Oraya bir hadis koymuşlar, <gülüyor> Şeyi e, Hidayen'in hadislerini şerh eden yine Hanefi hadis alimlerinden olan Nasburraya sahibi Zeylai, o hadisle ilgili diyor ki Fe ba, anlatıyor anlatıyor, en sonunda şunu febat alel ihticacı bihi tebatal ihticajü bih. Bu hadiste delil getirmek batıldır diyor. Niye? Bu hadisin sahih olan şeyler şekilleri var ama onu sahihlerini alırsa o hükümleri çıkaramayacak. Böyle bir talak sistemi getiriyorlar ki orada yer yüzünde kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Ama kafir olma korkusuyla Müslümanlar kabul ediyor.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 Zuhruf Suresi 61. ayette şüphesiz o kıyamet için bir bilgidir buyurulmuş. Bu bilgi İsa mıdır? İsa aleyhisselam mıdır? <gülüyor> la ilmun Tabii ki İsa aleyhisselamdır gerçekten. O yeniden diriliş bilgisidir. Yani İsa aleyhisselamın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 Osmanlı medreselerine bakın, Kur'an bilinmez. Kur'an ezberlenir. Türk, bütün Türkler Kur'an-ı Kerim'i ezberlesin. Ama sakın içeriğini bilmesin, problem çıkarırlar. Şimdi iş çıkar mı? Yani siz ayet okuduğunuz zaman size karşı çıkmıyorlar mı? Karşı çıkanlar çoğunlukla hocalar değil mi? Sistemlerini mi bozuyorsunuz?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 Kısaca Semriye mal edilen bir, bir sözde şudur, beni bende demen, bende değilem, bir ben vardır bende, benden nişerû, ne demek bu? Bu hulul akidesidir. Yani kendisini, işte vahdet-i vücut dediği kendisini tanrılaştırma şeyidir, o da uzak doğudan gelen bir inançtır. Şeyin yani <gülüyor> Budistlerin inancıdır. İşte, Nirvana'ya ulaşıp, ulaşıp Allah'laşma.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 en yüksek e, rakam 1088'dir. Tespit edilen. E, 6.000 küsur hayatın diğerleri ne işe yarayacak? Kur'an-ı Kerim kainatın kâ işletim sistemidir. Ruh da bizim vücudun işletim sistemidir. İşte, ruh vücuda üflendiği zaman buna <gülüyor> bilgisayara sistem yüklemek gibidir. Bu bilgisayara sistemi yüklemezseniz burada bilgi, herhangi bir bilgi görebilir misiniz bunun üzerinde? bilgisayarı diğer elektrikli sistemlerden ayıran ona yüklenen şeydir. İşlet bilgi sistemidir. Evet, elektrik bunda da vardır. Mekanik bunda da vardır. Ama bunu farklılaştıran o bilgi sistemidir. İşte bizde de etkemik bütün hayvanlarda da vardır. cam bütün hayvanlarda da vardır ama <gülüyor> o bilgi sistemi şu işte bilgi sistemi yüklendiği zaman İnsan bilgi edinebilecek vasıfta yaratılıyor. Dünyaya bilgi bilgisizce geliyor. Yani dünya geldiğimiz zaman herhangi bilgi yok ama sistem hazır. <gülüyor> Eğer ilim olsaydı bilgiyle gelirdik dünyaya. Evet. Fethullah Gülen BBC'ye verdiği röportajda cami ile cemevinin yan yana bulunması hususunda <gülüyor>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 Onlara sürekli şunu sordum, size göre Allah'ın son kitabı Said Nursi'nin kitabı mı diye sordum, değildir diyen olmadı şu ana kadar. Oldu mu hatırlıyor musun? Olmadı. Ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili söyledikleri nedir? Meal dediğiniz kitaplara mı bakacağız? Kur'an'a mı bakacağız diyemedikleri için böyle söylüyorlar. Tamam mı?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 Başkanımız dediği kişi açıkça diyor ki bana siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. E o zaman misyonun bir parçası olmak bunu gerektirir zaten. Kur'an'ı kabul ediyorsan misyonun parçası olmazsın ki. Ondan sonra bana şunu da söyledi o başbakan, Jean-Louis Pierre Touran o zaman oyduydu yani.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 bir heyecanlandı, koltuğunu duvara kadar şey yaptı, duvara dayanarak şöyle dedi, yani bulunduğu yerden duvara kadar koltuk kaydı. Tabii dedi, sizinle diyalog yapmayıp da kimle yapacağız? <gülüyor> Avrupa'nın ikinci büyük dini haline geldiniz dedi. Olay bu, misyonun bir parçası. Tabii, Kur'an'a uymamayı taahhüt edince misyonun bir parçası olursun. Başka hiçbir şey olamazsın zaten.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 es tahir hanem değil. Şimdi yani ne yaparlarsa yapsınlar ve men yetevekkelu alallahi fehuve hasbuh. Kim Cenab-ı Hakk'a güvenir, dayanırsa Allah ona yeter. Ben şimdi burada cemaatteki kişilere şunu söyleyeyim. Allah razı olsun bakın. Ben onların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 Siyasiler de onlardan bir tanesidir, ya gelenekçidir, ya yenilikçidir, ya tarikatçıdır, ya şudur, ya da budur. Evet şimdi sevenler de destek olmaktan korkuyorlar. Çünkü Abdülaziz Hoca'nın yanında olmanın bedeli var. Onu ödemek istemezsen orada onun yanında olmak istemezsin. Vallahi kimsenin bizim yanımızda olmasını istemiyoruz. Allah'ın kitabının yanında olsunlar. Biz de orada olalım. Evet. Peki.